Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Ve, ve alihi ve Yücelerin yücesi Rabbimize kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşer günü kendisine öğretileceği ve hamd sancağının altında kendisini öveceği şekliyle hamd-ü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyen, peygamberlerinin sünnetine tabi olan bütün müminlere de Allah Azze ve Celle kıyamete kadar salat ve selam eylesin Evet kardeşler bugün inşallah isim ve sıfat tevhidi isimli ders halkamızın dokuzuncu parçasıyla karşı karşıyayız Geçenki derste hatırlayacağınız üzere ne yapmıştık kardeşler? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın uluvuna, yücelerin yücesi olmalığına ve gücelerde olduğuna, yedi kat semanın üzerinde olduğu şeklindeki divayetlerini yapmıştık. Aktarmıştık. Bir önceki dersimizde ayetleri zikretmiştik. Geçenki dersimizde hadisleri aktarmıştık. Hadisleri aktardığımız kadarıyla değildi. Belki dediğimiz gibi üçte birini aktarmıştık. Fakat konunun çok daha fazla uzamamış, dersin halkalarının çok daha fazla uzamamış olması amacıyla kalan hadisleri inşallah almaya gerek duymuyoruz. Zira zikrettiğimiz hadisler hem bu anlamda meramımızı anlatma ve hakikati anlama hususunda yeterli ve aynı zamanda isteyen kardeşin aradığı zaman bulabileceği zaten hadisler. Bugün kardeşler Allah izin verirse Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabesinden Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde oluşluğu ile alakalı rivayetleri aktaracağız. Ondan sonra vaktimiz yettiğince tabi'un, ondan sonra alimlerimizden ne yapacağız? Aktaracağız ki mesele nasıl Kur'an'da, sünnette ve selefimizde ittifak halindeymiş bunu ta ki gözlerimiz ne yapsın? Gözlerimiz bu şekilde elmel yakin olarak bunu fark etsin. Sahabiye gelince kardeşler, İmam Zehebi ashabın hemen hemen çoğundan bunun zaten aktarılmış olduğunu bize aktarıyor ve ashabın Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde oluşluğu ya da arşa istiva ile alakalı hiçbir tevile gitmediklerini de aktardıktan sonra ilk naklini Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'tan yapıyor. Bakın Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman men kana yabudu Muhammedan fa qad mat Her kim Muhammed'e kulluk ediyor ise kulluk ediyor idiyse bilsin ki Muhammed ölmüştür. Zira bildiğiniz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın vefatı gerçekten Medine'yi parçalamış, Medine'deki yürekleri darmadağın etmiş ve Medine birçok insana dar gelmişti. Hazreti Ebû Ömer radıyallahu anh o kadar şecaatli olmasına, o kadar cesur olmasına rağmen bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam vefatı kendisini o kadar sarsmıştı ki kim Muhammed öldü derse onu öldürürüm diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh'un dizlerinin bağı çözülmüş ve olduğu yere yıkılı vermişti. Ashabtan kimisi, Ya Rabbi içerisinde Muhammed'i göremeyeceğim dünyayı bana görmeyi nasip etme, gözümün nurunu al demişti. Ve bildiğiniz gibi Medine Allah bullak olmuştu. Zira bunu zaten şu an itibariyle de onu görmediğimiz halde ki Rabbim inşallah kendisiyle muhabbeti, kendisiyle beraber oturmuş olmayı ve o güzel yüzüne bakıp onunla dertleşmiş olmayı, cennette bizden inşallah mahrum kılmasın. Yani onu görmediğimiz halde o hali tasavvur etmiş olmak bizim için tabii ki nedir? Çok da zor değil. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetleri yani ölümüyle alakalı rivayetleri okuduğumuz zaman dahi birkaç sefer okumamıza rağmen üçüncü, beşinci sefer okuduğumuzda dahi yüreklerimiz onun bu dünyadan ayrılışıyla parçalanırken onlar onun o mübarek yüzüne bakmış olma şerefiyle şereflenmiş olan insanlar, onun konuşmasıyla, onun oturmasıyla, onun kalkmasıyla, onun tebessümüyle, onun hayattaki her türlü güzelliğini müşahede etmiş olanlar ola tabii ki sarsılmışlardı. Ama bakın Hz. Ebubekir Sıddık radiyallahu anh bu anda ne yapıyordu? Bu anda o metanetini koruyordu ve insanlara şöyle sesleniyordu. Ey insanlar! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّهُ قَدْمَاتٍ Sizden her kim Muhammed'e kulluk ediyor idiyse, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Aleykissalatu vesselam. Ve diyor ki, Hazreti Hz. Bekir Sıddık radiyallahu anh hadisin devamında, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْلَذ۪ي فِي السَّمَاءِ Her kim gökte olana kulluk ediyor idiyse. Bakın, bu Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın ifadesi kardeşler. Ki, hadisi, Özellikle Tabakatul Hanavir'e de gördüğümüz gibi İmam Darimi'nin aktarmış olduğu bir rivayet ki sahih senetle aktarmış olduğu bir rivayet. Ve İmam Bukhari de bunu tarih kitabında ne yapıyor? Hz. Ömer'in e, Ömer oğlu <gülüyor> Abdullah'ın hizmetkarı Nafi'den aktarıyor ki İbni Ömer'den aktarıyor zaten. Bakın Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, kim Muhammed'e kulluk ediyor idiyse, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim gökte olana kulluk ediyor idiyse, gökte olana diyor Hz. Ebu Bekir Sıddık. Ki buradaki gökte olandan kasıt, şüphesiz ki alennan Rabbi tebareke ve tealadır. Yoksa bir takım tevil ehlinin ayetlerdeki, اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَيْيَخْصِفَ بِكُمُ ard Gökdü olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin misiniz ifadesini gökte olandan kasıt işte Allah değil de meleklerdir şeklinde yorumlayanlar Hazreti Ebubekir Sıddık'ın bu sahih olarak aktarılmış aktarılmış olan ifadesine karşı ne diyecekler? Zira meleklere kulluk diye bir şey söz konusu değildir. Bakın burada Hazreti Ebubekir Sıddık radiyallahu anh, Kur an Kur'an'a mutabık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetine mutabık olarak gökte olan diye Rabbimiz Tebaleke ve Teala'ya kast ederek diyor ki fe innehu hayyun la yemut şüphesiz ki Allah nedir diridir Allah ölmez İşte bu Hazreti Ebu Bekir anh'tan yaptığımız nakil başka bir sahabe bu ümmetin Hazreti Ebu Bekir'den sonraki en hayırlısı olan eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra bir peygamber gelecek olsaydı kendisinden başka bir kimsenin söz konusu olmayacağı olan Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bakın Hazreti Ömer'den aktarılıyor kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki veilun lidiyanimen fil art yerde olanlara itaat eden, yerde olanlara kulluk edenlere ne yapsın yazıklar olsun diyor Hazreti Ömer. Aynı ifadeyi hatırlayın kardeşler. Peygamber ve Vesselam'ın kendisi de kullanmıştı. Hani. Bir müşrikle karşılaşmıştı ona demişti, kaç tane ilaha tapıyorsun? Kaç tane ilaha kulluk ediyorsun? Ve o müşrik demişti ki yedi tane. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaçı gökte, kaçı yerde diyordu. Bakın, kaçı gökte, kaçı yerde. Ve o müşrik demişti ki biri gökte, altısı yerde. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona sen o yerdeki altısını terk edip de gökte bir olana, kulluk etmediği müddetçe kurtulamazsın diyordu efendimiz ve gökte olma nisbetini yapıyordu Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya izafe ediyordu. Aynı şeyi burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ta görüyoruz. Hazreti Ömer efendimiz de yine ne diyor? Yerde olanlara kulluk edenlere yazıklar olsun. Gökte olana gökte olana kulluk edenler şüphesiz ki ona kavuşacaklardır. Adalet ile emreden Hakikat ile hükmeden, hevasına uymayan ve Allah'a karşı rabet ve rahbetini, korkusunu ve rabetini sağlamış olan kişi nedir? Sonuç itibariyle Allah'ın kitabını da kendisine ayna, iki gözünün önüne ayna kılmış olan gökte olana kavuşacaktır diyor. Bakın burada da Hz. Ömer radiyallahu anh ne yapıyor kardeşler? Rabbimizi tebareke ve teala'yı gökte olan diye ifade ediyor. Bunlar işte ashabın en hayırlarından nakil yapıldığı gibi diğer sahabeden de gelecek. Yani bir takım insanların emin olun ki yani Allah Azze ve Celle gökten nispetini yapmış olmak e, anlamını küfür olarak itelemeleri, bunu güya yazmış oldukları hurafelerle dolu itikat kitaplarına nakşetmiş olmaları anlaşılır gibi değil. Yani bunlar hiç mi Allah aşkına bu rivayetleri görmediler? Kur'an'daki rivayetler, Kur'an'daki Rabbimizin ifadeleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yapılan rivayetler, aha işte şimdi gördüğünüz gibi sahabeden yapılan rivayetler ki Hz. Ömer radiyallahu anh ne yapıyor? Aynı şeyi görüyor. Yine nakillere devam edecek olursak kardeşler hatırlayın hani Hz. Ömer radiyallahu anh o ile beraber ne yapmıştı? Bir gün yanında sahabeyle beraber yürümekteydi. Yürümekteydi. Ve Hz. Ömer'in yanındaki sahabeyle, Hz. Ömer yürümekte iken bir kadınla karşılaştılar. Bu kadın biliyorsunuz Havle radiyallahu anha idi. Havle. Ki bu güzide sahabiye kadın Allah Azze ve Celle'nin mücadele suresinde قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَدِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا kocası hakkında senin ile mücadeleye girişmiş olan kadının sözünü şüphesiz ki Allah işitmiştir diye hakkında ayet indirmiş olduğu bir sahabiye kadın ki kendisi Kavle bintu Malik ibni Sa'lebe ibni Esram el-Ensariye el-Hazreciye yani Hazreç kabilesine mensup Ensardan Kavle bint Malik isimli bu kadın. Bu kadın Hazreti Ömer radıyallahu anh ile karşılaşır kardeşler. Ve bildiğiniz gibi Hazreti Ömer'e ne yapar? Nasihatlerde bulunur. Ey Ömer Allah'tan kork der. Hak ile adaletli ol buna devam et der. Allah'a hesap vereceksin der. Ve onun bu nasihatleri karşısında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ne yapmıştır? Kalbi paramparça olmuştur ve ağlamaya başlamıştır. Ta ki kendisini helak edecektir. Ve yanındaki kadın ne yapmıştı? Yandaki kadının bu şekildeki uyarlana karşı sahabe. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yandaki sahabe kadına kızmıştı. Yeter be kadın demişti. Yani görmüyor musun müminlerin emirini ne hale getirdin? Yeter sus artık demişti. Ağlamaktan Ömer kesin helak edecek demişti. Ve bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ne demişti ona? "Ve ileke etedri ma Yazıklar olsun sana dedi o sahabeye. Sus. Sen onun kim olduğunu bilmiyor musun? هَذِهِ اِمْرَأَةٌ سَمِعَ اللّٰهُ Bu, Allah Azze ve Celle'nin şikayetini min فَوْقِ 7 سَمَاوَاتٍ Yedi kat semanın üzerinden duyduğu kadındır, diyordu. Bakın burada Hazreti Ömer ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üzerinden bu kadının şikayetini dinlediğini Hazreti Ömer ifade ediyor ve yedi kat semanın üzerinde olma ifadesini kullanıyor ki daha önceden Arapçada fevk kelimesi yani bizatihi bu şekilde tek, tekil olarak kullanıldığı zaman belki anlam olarak değer üstünlüğü ifade edebileceğini söylemiştik. Ama Arapçada min harfi celi ile kullanıldığı zaman mutlak olarak mekani yüksekliğin kastedilmiş olduğunu ne yapıyordu? Arapça barındırıyordu. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh min fevki semavat, yedi kat semanın üzerinden Allah onun şikayetini işitmiştir diyordu. Burada ne kardeşler? Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan aktarılan rivayet ki, Osman darimi Allah kesin rahmet eylesin, bu hadisi özellikle El-Raddu Alel Merisi isimli eserinde, El-Raddu Alel Merisi isimli eserinde Allah Azze ve Celle'nin ulubunu ve yedi kat semanın üzerinde olduğunu ta'zilen eden ve inkar eden merisiye karşı yazmış olduğu reddiyesinde özellikle bunu aktarıyordu. Evet Osman bin Affan radıyallahu anh'tan gelen nakle bakıyoruz kardeşler. Hazreti Osman radıyallahu anh insanlardan biat bi aldığı zaman insanlardan at aldığı zaman ne yaptı ki insanlar da ona biat verdiler. Hazreti Osman başını yukarıya doğru kaldırdı. Mescidin üstüne doğru kaldırdı başını ve dedi ki Allahümmeşhed... ''Ya Rabbi şahit ol.'' Ki Hazreti Osman başını yukarıya doğru kaldırarak işte göğü ne yapmıştı? Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı kast ederek aynen Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın veda hutbesinde elini göğe yükselterek, elini göğe doğru işaret ederek Allahümme şahit dediği gibi. Ki burada da ne yapıyoruz? Açıkça Hazreti Osman radiyallahu anhtan da bunu aktarıyor ki İmam Zehebi zaten bunu ne yapıyor? Aktarıyor. <gülüyor> Evet devam ediyoruz kardeşler. İbn Mesud, Abdullah İbn Mesud radiyallahu anha geliyoruz. Sahabeden nakiller yapıyoruz. Abdullah İbn Mesud diyor ki: "Ma beyne semae'il kusva ve'l kursi 500 Gök ile en uzan, en uzak olan gök ile kürsi arası 500 yıllık mesafedir. Kürsi ile su arası da 500 yıllık hakezden mesafedir. Arş ise suyun üzerindedir ve Allah diyor arşın üzerindedir. Abdullah İbni Mes'ud ve diyor ki devamında وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ اَعْمَالِكُمْ Ve amellerinizden hiçbir şey ne yapmaz? Amellerinizden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz ki bunu la Eserinde aktarıyor, hakeze beyhaki aktarıyor, sahih bir senet ile. Ki başka bu rivayeti aktaranlar da var, onları zikretmeye gerek duymuyoruz. Ta ki vaktimiz ne yapmasın? Fazla geçmiş olmasın. Yine Abdullah İbni Mes'ud'un ifadesine bakıyoruz kardeşler. Ve an İbni Mes'udin ennehu kal, İbni Mes'ud radiyallahu anh dedi ki, Men kale kim? Subhanallahi velhamdülillahi ve Allahu ekber. Her kim subhanallah ve elhamdülillahi ve allahu ekber derse bunları bir melek diyor alır ve fe'arace bihinne illallahü teala ve bu sözleri alır alemlerin Rabbine götürür. Ve her bir melekten gruba uğradığı zaman o gruplar bunu söyleyen kişi için mağfiret dilerler. Yani melekler bu güzel sözleri subhanallah ve elhamdülillahi ve allahu ekber sözlerin Rablerine yükseltirken semaya diyor Abdullah bin Mesud. Bu melekler diğer meleklere uğrarlar da uğramış oldukları melekler bunu söyleyen kişi için ne yaparlar mağfiret dilerler. Ve bu şekilde Rahman olan Allah'ın vechine ne yaparlar diyor melekler bu sözü çıkartırlar ki bu rivayetin diyor İmam Zehebi senedinin hepsi Kulluhum sukat, hepsi güvenilir, sika, sika, ravilerdir. Ki burada da ne yapıyoruz? Yine Abdullah İbni Mes'ud'da görüyoruz ki, yani Abdullah İbni Mes'ud sahabenin bildiğiniz gibi ilimde en önde gelenlerinden. Yine Abdullah İbni Mes'ud'dan başka bir rivayete bakıyoruz kardeşler. Abdullah İbni Mes'ud diyor ki, Bir kul dünyalık inşası ile ya da ticareti ile meşgul olur da, Hatta izâ teyesseraleh, bu dünyalık ticareti ve dünyalık işleri onun önüne açılır da, bunun üzerine Allah Azze ve Celle nazarallahu ileyhi min fevki sebe'i semavat. Allah yedi kat semanın üzerinden okuluna bakar diyor Abdullah İb'l-Mes'ud. Yedi kat semanın üzerinden Allah okuluna bakar ve meleklere der ki isrifuhu anhu o ticareti ya da o dünyalık olan işi kulumdan uzak tutun. Yani onun işinin Olmuş olmasını zorlaştırın. فَاِنَّهُ Neden? Çünkü eğer o iş ona kolaylaşacak olursa اَدْخَلَهُ O iş onu ateşe sokacak. O yüzden Allah Azze ve Celle bizleri de inşallah cehenneme götürecek ve cennetten uzaklaştıracak. Hangi amel, hangi iş, hangi meşguliyet varsa Allah Azze ve Celle o işleri bizden, bizleri de o işlerden uzak tutsun. Allah Azze ve Celle... Ateşe götürecek olan işlerini yapsın? Bizlerden fersahlarca uzak eylesin. Bakın burada Abdullah İbni Mesud Allah yedi kat semanın üzerinden bakar diyor. Allah yedi kat semanın üzerinden bakar da işte kuluma o işi zorlaştırın zira o onu ateşe götürecektir der. Ki İmam La bunu aktarıyor ve hakeza e, ne yapıyor? bu rivayeti bize aktarıyor kardeşler. Evet gelelim Abdullah İbni Ömer radiyallahu anha Hazreti Ömer radiyallahu anhın oğlu olan Abdullah İbni Ömer Bakın bu hususta ne söylemiş Ondan aktarıyoruz Abdullah İbni Ömer diyor ki bir nutfe yani Allah Azze ve Celle insanı kendisine yaratmış olduğu meniden sonraki nutfe annenin rahminde, annenin karnında 40 günlük iken ne yapar melek kendisine gelir ve daha sonra melek Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle yaratanların en güzeli olarak ne yapar? Ona takdir buyurur ve Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şekilde yaratılır. Ki burada da Abdullah İbni Ömer özellikle Allah Azze ve Celle'ye rahman olan Allah'a çıkar diyor. Yani göğe yükselir o melek. Burada da Abdullah İbni Ömer'den yine Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın gökte olma sıfatını ne yapıyoruz? Açıkça görüyoruz ki bunu birçok şahitleriyle beraber sahih olarak ne yapıyoruz? Bu rivayeti sahih olarak görüyoruz. Her ne kadar bazı e, aktarılmış olduğu rivayet zincirlerinde kopukluklar ya da zayıf denilebilecek şeyler varsa da diğer başka bir takım hadislerin göstermiş olduğu, diğer başka bir takım Rivayet zincirlerini göstermiş olduğu ve şahitlik etmesi doğrultusunda bu hadisin yani bu eserin daha doğrusu Abdullah İbni Ömer'den aktarıldığı sahihtir. Ebu Hureyre radiyallahu anh ne diyor bakın kardeşler. Ebu Hureyre diyor ki insanlar artık Allah'ın huzuruna ne yaparlar? Anneden doğdukları şekilde yürüyen şekilde yürüyerek ve ayağa dikimiş bir şekilde haşrolunurlar. Gözleri birbirine dolanmıştır kıyamet gününün dehşetinden ki Rabbim bizi o gün kendileri için hüzün ve hiçbir sıkıntının olmadığı kullarından eylesin. Ve bunun üzerine onlar diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh şahih es-Sâruhum ile semâil. Onlar semaya bakarlar, göğe bakarlar. Allah azze ve celle'nin kendileri hakkında yapacağı, vereceği hüküm için göğe bakarlar. Ve bunun üzerine onların terlerini yapmıştır onların Sıkıntılarından dolayı terleri onları adeta boğacak hale gelmiştir. Ve Allah Azze ve Celle Bakara suresinde dediği gibi arşından kürsisine bulutlar arasında gelir diyor Ebu Hureyre radiyallahu an Ki Bakara suresindeki ayeti biliyorsunuz Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın minel gaman bulutlar içerisinde ifadesi zaten ayette geçiyor. Abdullah İbni Abbas'a bakıyoruz kardeşler Rabbimiz Tebareke ve Teala için. Ne buyurmuş gökte olma nisbetinde sıf sıfatı olan Rabbimizin Abdullah İbn Abbas diyor ki fekkiru fi kulli şeyin her şeyde tefekkür edin. Her şeyde tefekkür edin. Yani üzerine yoğunlaşın, anlamaya çalışın, fikir üretmeye çalışın her şeyde. Ve la tefekkiru Ama Allah'ın zatı hakkında tefekküre dalmayın. Çünkü siz Allah'ın zatını anlamak ya da algılamaktan acizsiniz. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında tefekküre dalmayın. Allah'ın gücü, kuvveti, sıfatları, isimleri hakkında tefekküre dalın. Çünkü diyor fe inne beyne semawati ila kursiyyihi sebaate alaf nur diyor Abdullah İbn Abbas. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kursisi ile gökleri arasında diyor yedi bin nur katmanı vardır. Ve Allah ise bütün bunların üzerindedir diyor Abdullah İbni Mes'ud. Allah Azze ve Celle'nin zatının nerede olduğunu zaten sormuş olmanın cevazlılığını yapmıştık. İmam Zehebi'nin aktarmış olduğu rivayette dile getirmiştik kardeşler. Resulullah ve Vesselam soruyordu. Ama nedir ilmimiz? Sadece Rabbimizin gökte olduğu şeklindeki İkrarımızdan ibarettir. Yoksa bunu tefekkür etmek, bunu algılamaya çalışmak iyi bir durum söz konusu değildir. Zira Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhümânin dediği gibi ne yapmayın? Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü Allah'ın zatı, Allah'ın kürsisi göklere nispetle nedir? 7 bin nur katmanından sonradır ve Allah bütün bunların üzerindedir diyor Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhümâ. Ki İmam Beyhaki bunu, Allah Azze ve Cenn sıfatları isimli eserinde aktarıyor. Yine Ebu Şeyh El-İsbahani El-Azama isimli kitabında ne yapıyor? Hasen bir senetle bunu bize aktarıyor kardeşler. Hasen bir senetle aktarıyor. Özellikle Abdullah İbn Abbas'tan birkaç tane daha rivayet var kardeşler. Bunları daha önce paylaşmış olduğumuz için bunları tekrar zikrine gerek duymuyorum inşallah. Burada bir iki tane var onlara bir bakayım tekrar Allah'ın izniyle onların içerisinde paylaşmam gerektiğini düşündüğümü inşallah sizde alayım. Mesela İkrime, ki İkrime'yi biliyorsunuz kardeşler, İkrime e, bu ümmetin en gücüde de baş tacı etmiş olduğu zatlardan bir tanesi olarak Allah kendisine rahmet eylesin. O diyor ki Allah Azze ve Celle'nin e, şu ayetindeki سُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ min بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ Sonra ben onlara ne yapacağım? Bakın şeytanın ifadesi bu kardeşler. Dikkat edin şeytanın ifadesi. Şeytan diyor diye hani ya Rabbi ben o kullarını saptırmak için onların önlerinden geleceğim ve min halfihim ondan arkalarından onlara yaklaşacağım. Ve an eymanihim onların sağlarından onlara yaklaşacağım. Ve an şemailihim ve onların sollarından onlara yaklaşacağım diyor ya bakın. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas ne diyor? Hani şeytan diyor ya ya Rabbi senin kullarını azdırmak için ben ne yapacağım? Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim. Ve İbn Abbas diyor ki İbn Abbas diyor ki şeytan lem yestati' en Onların üzerlerinden geleceğim dememiştir. Neden? Alime ennallaha min fawkihim çünkü şeytan onların üzerinde Allah'ın olduğunu bilmiştir. Bakın İbn Abbas radiyallahu anh'ın ifadesi bu kardeşler. Tefsirlere baktığım zaman bunu görürsünüz ki İmam İbn Cerir et Taberi 8. cildinin 137. sayfasında mesela bunu ne yapıyor? Aktarıyor. Herkese İmam Dilekai Usulü'l-İtikad Ehlü's-Sünne ve'l-Cemaa. Ehlü's-Sünnet ve'l-Cemaat'in İtikadı isimli eserinin 3. cildinin 396. ve 397. sayfasında bunu yine aktarıyor. Yine herkese İmam Suyuti bunu ne yapıyor? Durrul Mansur isimli eserinde 3. cildinin 73. sayfasında da bunu yine aktarıyor. Bakın burada İbn Abbas şeytan diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim dedi ama üstlerinden diyemedi. Çünkü kullarının üstlerinde Rableri vardır diyor İbn Abbas radiyallahu anhu. Ki bazıları bu rivayete e, zayıf olmuş olma illetini vermekle beraber tartışmalı da demişler ayrı bir olay. Ümmü Seleme radiyallahu anhaya geliyoruz kardeşler. Ümmü Seleme kim? Peygamber aleyhissalatu vesselamın güzide hanımlarından bir tanesi ki Ümmü Seleme annemiz kendisine aktarıldığı şekliyle ne diyor? El istiva o gayru meçhul istiva bilinmeyen bir şey değildir diyor Ümmü Seleme annemiz el istiva o gayru meçhul istiva bilinmeyen bir şey değildir yani istiva kurulmaktır. Vel keyfu gayru ma'kul. Fakat bunun nasıllığı akledilemez diyor Ümmü Seleme annemiz. Ki bu rivayetin bir çeşidini zaten olduğu gibi ne yapıyor? İmam Malik radıyallahu e, rahimahullah diye direkt zaten Ümmü Seleme annemizden alarak aktarıyor. Bu rivayete binaen Ümmü Seleme annemiz istiva bilinmeyen bir şey değildir diyor. Vel keyfu gayru ma'kul. Fakat nasıllığı bilinemez, nasıllığı akledilemez. Vel-iqraru bihi, geldiği gibi Allah'ın aşağı istiva ettiğini ifade etmiş olmak imanun vacib diyor Ümmü Seleme annemiz. Farz olan imandır. vel Cuhudu bihi, kuf ve bunu inkar etmek küfürdür diyor. Allah'ın aşağı istiva etmiş olmasını inkar diyor Ümmü Seleme annemi e, radiyallahu anha annemiz küfürdür diyor ki bunu İbn-i da la leka'i sahih olarak e, ne yapmışlar kardeşler bize aktarmışlar. Yine Enes bin Malik radiyallahu anha geliyoruz. Bakın bunlar sahabeden nakiller. Bunlar bu ümmetin en kayırdıları Bunlar Allah hakkında nasıl bir iman sahibi olmamızı Allah azze ve celle'yi nasıl takdir etmiş olmamızı en iyi bilenler. Hiç kimse kalkıp da bir sahabeden Allah'ı daha iyi takdir ederiz diyemez. O sebepten dolayı Allah kese rahmet eylesin. İmam Gazali'nin kalkıp da selefin yolu daha sağlam ama halefin yolu daha muhkem diye bir sözünde hata etmiştir. Zira selef, ashab hem sağlamlık hem de muhkemlik bakımında nedir? En öndedirler zira onlar bu ümmetin en hayırları ve Allah'ı en iyi takdir edenleridir. Zira bu ümmetin Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ile doğrudan görüşmüş ve ondan imanı almış olanlarıdır. Ve onlardan nakil yapıyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde olduğu rivayetlerini. Yine Enes bin Malik radiyallahu anh'a bakıyoruz kardeşler. Ebu Bekr li'omar. Galı <gâle> Ebubekir'e Ömer Hazreti Ebu Bekir anh Hazreti Ömer'e dedi ki "Badi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e dedi ki "İntalikh bina ila Eymen. Haydi Umme Eymen'e gidelim." Çünkü Ümme Eymen bildiğiniz gibi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın e, anamdan sonra ikinci anam dediği kadındır. Aleyhissalatu vesselam'ın doğumuna da şahitlik eden Aleyhisselatü Vesselam ve da şahitlik eden ve onun etrafında sürekli bulunmuş ve insanların içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir anne gibi sesini yükselterek yapma öyle kendine yazık edeceksin diye kızan tepk insandır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ona hoş görürdü, ona benim ikinci annem derdi ve çok da ziyaret ederdi Aleyhisselatü Vesselam onu ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bu hatıratından dolayı ne yaptı? Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'e dedi ki haydi gidelim biz de Ümmü Eymen'i Resulullah aleyhissalatü vesselam ziyaret ettiği gibi ne yapalım? Ziyaret edelim. Kema kana Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yezuruha. Aleyhissalatü vesselam onu ziyaret ettiği gibi. Ve bunun üzerine Felemme inteheya ileyha beket. Hazreti Ebubekir Bekir ile Hazreti Ömer Ümmü Eymen'in yanına gittikleri zaman Ümmü Eymen'i ağlar buldular. Ümmü Eymen ağlamaktaydı. Bunun üzerine Hz. Ebubekir Bekir ile Hz. Ömer dediler ki, bunu ağlat, seni ağlatan nedir? Bilmiyor musun ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın katında en hayırlı olan şeye ulaşmıştır. Bunun üzerine o Ümmü Eymen radiyallahu anha dedi ki, Sadaptum'a siz doğru söylediniz. Siz doğru söylediniz. Velakin ebki ennel vahyi inqata'a anna minas sema'i. Diqatan ne diyor Ümmü Eyman radıyallahu anha? Evet diyor ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Allah'ın katında hayırlara ulaştığını biliyorum. Beni ağlatan şey artık gökten bize vahyin gelmeyecek olmasıdır. Bakın gökten diyor Ümmü Eyman radıyallahu anha ki gökten kasted şüphesiz ki alemlerin Rabbi tebareke ve teâlâdan gelen vahidir. Ve bunun üzerine Hz. Ebu Bekir ile bildiğiniz gibi Hz. Ömer'de ne yaparlar? Ağlarlar ki bu da nedir kardeşler? İmam Müslim'in rivayetidir. Evet burada da yine ne yapıyoruz? Bu nakli açıkça görüyoruz kardeşler. Evet uzunca bir rivayet var yine. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabından onu inşallah geçirim İmam Taberi herkese aynı şekilde aktarıyor. Ki Bukhari'nin mesela burada bir rivayeti var kardeşler. Paylaşmak istediğimiz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki "Kain Allahu ve la şey'a e ma'ah." Allah Azze ve Celle var ve onunla beraber hiçbir şey yok idi. Hiçbir şey yok iken Allah Azze ve Celle var idi. وَكَنَ arşuhu عَلَى ma Allah Azze ve Celle'nin arşı suyun üzerindeydi. وَكَتَبَ فِذِّكِ كُلَّ الشَّيِّ لَوْهِ مَحْفُظُوا Allah her şeyi kaydetti. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Sonra gökleri ve yeri yarattı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin rivayetinde. Evet kardeşler, sahabeden naklimizi inşallah burada bırakalım. Ondan sonra Allah'ın izniyle tabi ondan nakillere gelelim. Tabi ondan ve alimlerimizden ümmetin imamlarından nakillere gelelim. Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üzerinde oluvu ile <gülüyor> yücelerin gücesinde bulunmuş olması hususundaki görüşler. Birincisi mesela Ka'b el Ahbar ki Kaab el Ahbar'ı zaten biliyoruz. Ondan aktarılmış olan rivayette diyor ki Kabil Ahbar kendisi biliyorsun sonradan e, iman etmiş ve özellikle ehli kitabın içerisinde bilgi sahibi olanlardandı. Ve diyor ki e, Allah Tevrat'ta şöyle söyledi. Galallahu fit Tevrah Allah Tevrat'ta şöyle söylemişti. En Allahu fawqa ibadi ben kullarımın üzerinde olan Allah'ım. Ve arşi fevka halki. Arşım ise yarattıklarımın üzerindedir. Ve ana ala arşi. Ve ben de arşımın üzerindeyim. Udebbürü emra ibadi. Ve kullarımın emrini düzenlerim. Ve ne gökte ne de yerde hiçbir şey bana gizli kalmaz diyordu. Mesela buradaki kabul ehbarın Tevrat'ın aktarmış olduğu rivayet, Kur'an'la rivayetin, Kur'an'daki ifadenin tıp, tıp aynısı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki rivayetin tıp, tıp aynısı. Zira Allah Azze ve Celle, ben kullarımın üzerindeyim, arşım kullarımın üzerinde ve ben de arşımın üzerindeyim. Ve ben kullarımın işlerini düzenlerim ve gökte ve yerde olanı ne yaparım? Düzene sokarım. Hiçbir şey bana gizli kalmaz diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ki bu rivayet özellikle Ebu Şeyh El Esbahani -Ispah aktarıyor ve diğerleri de aktarmış sahih bir senetle diyor. İmam Zehebi de zaten bunu ne yapıyor? Aktarıyor ve e, buradaki ravilerden birçoğunun İmam Müslim'in ravileri olduğunu ifade ediyor. Evet, Hasan al-Basri'ye geliyoruz kardeşler. Hasan al-Basri'yi bildiğiniz gibi, Allah kese rahmet eylesin, tabi onun en önde gelen, tabi onun büyüklerinden olan, bu ümmetin güzide alimlerinden bir tanesi. Hasan al-Basri diyor ki, قال سمع Yunus aleyhisselam تسبihel hasa vel hitem Yunus aleyhisselam diyor, denizin karnında, denizde balığın karnındayken, ne yaptı? Balıkların Balıkların ve taşların Allah'a zikrini duydu. Peygamber olarak Allah Azze ve Celle ona işittirdi ve o da Rabbini tesbih etti. وَكَانَ يَقُولُ ف۪ي دُعَائِهِ Ki Yunus Aleyhisselam yapmış olduğu dualarından bir tanesi şöyleydi. Ve Yunus Aleyhisselam şöyle dua ederdi diyor Hasan el-Basri. Seyyidi ey efendim ki alemdenun Rabbi için Seyyidi fissemai meskenuk ve fil ardi kudratuk Dikkat edin. Bunu siz söyleyin size, emin olun mücessime ya da müşebbihe dahi derler. Ama bakın Hasenel Basri'nin ifadesi bu. Diyor ki, Hz. Yunus Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, meskenin gökler, kudretin ise her yerdedir. Meskenin göklerde, kudretin yerdedir derdi. Ve hadisi akderi Hasenel Basri, ki İbn-i Kuddame sıfatil ulub. Allah Azze ve Celle'nin uluv sıfatı ki bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz ve nakdini yaptığımız olduğumuz sıfatı zaten aktarıyor ve İbn-i bu Hasan el-Basri'den yapılmış olan rivayetin sahih bir senetle kendisine kadar ulaştığını ne yapıyor? ifade ediyor. Ki Hasan el-Basri hasret Yunus Aleyhisselam'ın Ya Rabbi meskenin gök ve kudretin yerlerdedir diye dua ederdi. Burada da ne yapıyor? Açıkça görüyoruz. Yine Hasan el-Basri'den Hasan el aktarılan bir rivayette bakın Hasan el Basri diyor ki: "Leysa şeyun 'inda rabbike aqraba ileyhi min israfiy." Allah azze ve celal'in katında Allah'a israf'dan daha yakın olan yoktur. Ve beynehu ve beynehu 7 hijab. Ki Allah ile onun arasında da 5 perde vardır. Her 5 perdenin arası 500 senedir. Ve Allah azze ve celal'in Arşın üzerinde olmuş olduğu nedir? Bir vakıadır. Ve diyor, İsrafil'in başı tahtın altınadır. Bakın burada, Hasan el-Basri'den yine bunu yapıyor Sahih bir senetle kardeşler bize aktarılıyor. Ki Ka'b-ül ah, Ka Ahbar'dan aktarmıştık. Onu yine geçelim. Mesruh i̇bn el Ejda' el-Hemedani isimli alimimizden aktarılıyor. Diyor ki, Bir gün onun yanında Hz. Aişe radiyallahu bahsedildi ki Hz. Aişe radiyallahu bahsedildiği zaman şöyle dedi Haddesetnis Sıddiqatu binti Sıddiq Sıddiq'in kızı Sıddiqa yani Ebu Bekir Sıddiqin kızı Sıddiqa Aişe radiyallahu diyor bana şöyle dedi dedi ki <gülüyor> Allah azze ve celle yedi kat semanın üzerinde her şeyden, her türlü noksanlıktan nedir? Beridir. Ve yine özellikle şunu söylüyor. E, rivayeti şu şekilde kardeşler İfadeyi farklı görmüşüm. Hakkınızı helal edin. Tercüme e, yanlış oldu. Hz. E, Hazreti Ayşe'den bahsedildiği zaman Hazreti Ayşe'den bahsedildiği zaman özellikle Hazreti Ayşe'den duyduklarını aktarırken Hazreti Ayşe'yi şu şekilde isimlendirirdi. Mesruk İbn-i El Hamadani derdi ki, Âişe kimdir? Sıddiqatü bintı Sıddiq, Sıddiq'ın kızı Sıddiqa, Habibetü Habibillah, Allah Azze ve Celle'nin sevgilisinin sevgilisi, El Mubarra'atu min fevkü sev'i semavat, Yedi kat göklerden temiz olduğu bildirilmiş olan. Yedi kat göklerden temiz olduğu bildirilmiş olan. Burada ne yapıyor mesela? Bu alim, kim tabii onun en önde gelenlerinden, sahabeden de işitmiş Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan da işitmiş ve Hazreti Ayşe'yi yedi kat seman üzerinden temizliği bildirilmiş günahtan beri olduğu bildirilmiş olan diye ne yapardı bahsederdi ki yine kendisi El diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh'tan ben işittim Haz İbn Abbas radıyallahu anh Hazreti Aişe radıyallahu anha annemizi ziyaret ederdi de bunun üzerine e, müstahın durumundan bahsedilirken derdi ki فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَاءَتُكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَاءَتِكَ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ i̇bn Abbas derdi ki Ey Aişe Allah senin temizliğini yedi kat semanın üzerinden bildirmiştir. Yedi kat semanın üzerinden bildirmiştir. Mesela burada ne yapıyoruz? Salim İbni Ebil el-Eşya'inin de aktarmış olduğu rivayetle uyuşan bu rivayeti yine Hemedani'den açıkça görüyoruz kardeşler. Evet, gelelim İbni Abbas radiyallahu anh'ın hizmetkarı olan İkrime İbni Abdillaha. Diyor ki İkrime, Bir kul Allah Azze ve Celle'nin cennetinde nimetlenirken Allah Azze ve Celle'nin kendisine olan nimetini ne yapar? Temenni eder ve bu şekilde dua eder ve Allah Azze ve Celle arşının üzerinden ne yapar? Ona tecelli eder de bunun üzerine o kişi Allah Azze ve Celle'yi Allah Azze ve Celle'yi görmüş olma nimetiyle şereflenir diyor. Burada yine yedi kat semanın üzerinde ifadesini ne yapıyoruz? Açıkça ikrimeden görüyoruz kardeşler. Sonra devam edelim. Ta ki şöyle vaktime bir bakayım. E, Alimleri geçeyim kardeşler. Daha doğrusu geçeyim derken e, direkt rivayetleri almayayım. Hepsini alacak olursa zira yine uzayacak. Zaten hadislerini yapmıştık. Hadislerin bir kısmını e, ders halkalarımız çok fazla uzamasın diye Aktarmamıştık. Devam edelim inşallah. Şöyle bakayım. Zira vaktimiz de sonuna doğru yaklaşmış. Özellikle meşhur olan alimleri bu anlamda seçersek mesela kardeşler Abdurrahman İbni Amr el-Ebzaî ki Ebzaî zaten ne yapıyoruz Allah'ın izniyle biliyoruz. Şam ehlinin imamı zamanın önderlerinden bir tanesi. Ondan diyor ki "Kunne ve't-tâbi'ûne mutavâfirûn." Biz diyor tâbiûnlar olarak ne yapardık? Hep aynı kanaatteydik. Bakın. Abdurrahman İbni Amr el-Efzaî diyor ki biz onlar olarak hep aynı kanaatteyiz. O da nedir? Biz deriz ki diyor, "İnne Allâhe 'arşih, Allah arşının üzerindedir ve nu'minu bimâ vâradet bihi sünneh min sıfâtih." Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetinde Rabbimizin sıfatı adına aktarılmış olan ne varsa hepsine iman ederiz. Biz tabiun bu hususta müttefikiz diyor. Bakın adeta tabiunun burada neyi var? İcması var kardeşler. Biz adeta değil ki öyledir zaten. Biz özellikle e, zannedesem ikinci ya da üçüncü halkamızda dersimizin, e, alimlerimizin müteşabih olan husustadaki kanaatlerini, isim ve sıfatlar ile alakalı olan husustadaki kanaatlerini aktarırken, orada İmam Muhammed'in ifadesini aktarmıştı Ve İmam Muhammed ki hakeza Ebu Yusuf ne yapıyordu? Selef alimlerinin, sahabenin, tabiun, etbar tabinin Bu hususta icma ettiklerini Zaten aktarıyordu Evet gelelim Ebu Hanife Rahimehullah Allah kendisine rahmet eylesin İmam, İmam Azam Ebu Hanife'ye Aktaran kişi Ebu Meryem Diyor ki biz Ebu Hanife'nin yanındaydık Öğleden önceydi Bir kadın geldi Tirmiz'den Ki bu kadın Eee Cehmen Yani Cehm İbn Safvan isimli o sapıkla beraber onun meclis halkalarına, ilim halkalarına takılırdı. Bildiğiniz gibi Cehm İbn Safvan Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasını ilk <gülüyor> yorumlayanların başlarında geliyor zaten. Bu fitneyi çıkartanların başında geliyor. Cehmiye düşüncesinin zaten başıydı ve Caat bin Dirhem'den ne yaptığını, beslendiğini ifade etmiştik. Caat bin Dirhem'in de Lebit isimli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, sihir densizliğinde bulunan Yahudi olduğunu yapmışık ifade etmiştik. Zira felsefe ilmini ve mantık ilmini onlardan Yahudilerden alıp Allah Allah azze ve celle'nin istivası olsun işte Kur'an'ın mahluk mu mahluk değil mi gibi hususlarında akli kelam metotlarına uyup sapıtanlar ilk başında geliyor ve bu kadın diyor işte cehm isimli o sap sapığın ne yapardı? İlim meclislerine ilim mezeci demez de işte onun halklarına katılırdı. Ve bu kadın Kufi'ye geldi e, ki insanlarla tartışırdı, kendi bilgisince biriktirmiş olduğu neyi vardı? Görüşleri vardı. Bunun üzerine ona Ebu Hanife'den bahsedildi. Ebu Hanife'den bahsedildi ve Ebu Hanife'nin de kelam ilminde bilgili olduğunu yaptı, aktarıldı. Bunun üzerine kadın Ebu Hanife'ye geldi, Ebu Hanife'ye bir takım meselelerden sordu ve ve daha sonra Ebu Hanife'nin Allah'ın arşa istiva etmesi, Ebu Hanife'nin Allah'ın elinin olduğunu ifade etmesi, yüzünün olduğunu ifade etmesi ve Kur'an ve sünnete geçtiği şekilde gökte olduğunu ifade etmesi ve bunlara geldiği gibi iman edilmiş olması gerektiği hususundaki Ebu Hanife'nin karanatini duyduktan sonra kadın dedi ki Ey Ebu Hanife ben senin dinini terk ettim dedi. Bunun üzerine senin kulluk ettiğin İlah nerede dedi Ebu Hanife? Ebu Hanife senin kulluk ettiğin ilah nerede? Nerede dedi. Bunun üzerine kadın cevap vermedi ve kadın ondan sonra bir takım sorular sorunca Ebu Hanife kadın dönmek zorunda kaldı. Ve Ebu Meryem, Ebu Meryem'in oğlu daha önce rivayet eden kişi Nuh İbni Ebu Meryem diyor ki daha sonra Ebu Hanife evine çekildi. Bu sorular hakkında cevap vermedi ve daha sonra evinden çıktığında bir yazı, bir kalem, kalem alarak bir yazı ele almıştı ve gökler ve yerler hakkındaki beyanını ifade ederken bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir ayetini delil getirirken ki özellikle o kadın ve cehil bildiğiniz gibi ayeti bu ayeti delil gösterirler. İşte siz nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir delilini ayetine getirerek işte Allah her yerdedir derler onlar. Ebu Hanife diyor ki hayır ve huwa ma'akum den kasıt huwa kemma tektubu ila'r raculi inni ma'ake wa anta anhu bu aynen seninle hiçbir şekilde yakınlığı olmayan, senden uzak olan bir kimseye mektubunda ben seninle beraberim demem gibidir. Ki Araplar bu mea kelimesini, beraberlik kelimesini zaten kullanmışlardır. Ve e, mesela Araplar biz burada ay ile beraber yürüyoruz derler. Yani nahnu nemshi vel kamaru ma'ana derler. Biz yürüyoruz ayda bizimle beraber. Halbuki buradaki beraberlikten kasıt zat ile e, mevcudiyet ile haşa bir beraberlik değil zaten. Allah Azze ve Celle için de böyle bir şey söz konusu olamaz. Ki ay yukarıdadır, bunlar aşağıdadır. Ki maiyyekel e, ifadesini zaten Rabbim kolaylık verirse bir sonraki derslerde zaten işleyeceğiz. Bunların getirmiş oldukları e, itirazlarda ne yapacağız kardeşler? İnşallah cevap vereceğiz. Bunun üzerine işte Ebu Hanife... İşte Allah'ın sizinle beraber olması, senin bir arkadaşına mektubunda ben seninle beraberim diye yazman gibidir. Dedi, bunun üzerine İmam Beyhakî diyor ki, لَقَدْ asabe أَبُوْ Hanife رَحِيمَهُ اللّهُ ف۪يمَا نَفَعَنِ الرَّبِّ مِنَ الْكَوْنِ فِي الْاَرْضِ İşte Ebu Hanife diyor, bakın işte Ebu Hanife Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde oluşluluğun e, olmalığını nef yetmesi hususunda isabet etmiştir diyor El Elbeyhakî. Yani İmam Beyhaki diyor ki Ebu Hanife Allah yeryüzünde değildir göktedir demekle işte isabet etmiştir. Allah'ın yeryüzünde oluşunu reddetmesiyle isabet etmiştir. Ve asabe fima zekere min aye ve o sizinle beraberdir ayetini tevil etmiş olması şeklinde de diyor. Ebu Hanife ne yapmıştır? İsabet etmiştir ki Allah azze ve celle diyor İmam Beyhaki nedir? ve tabi'a mutlak es-sem'i بأن Allah تعالى في السَّمَعِ. ki Ebu Hanife hakeza mutlak olarak Kur'an'da ve Sünnette aktarılmış olan Allah azze ve celle'nin gökte olmuşluğuyla yoğun olan ayetlere ve hadislere teslim olmasında da Ebu Hanife şüphesiz isabet etmiştir diyor. İmam el-Beyhaki ki Ebu Hanife'nin itikadı, i̇mam Azam'ın itikadı işte nedir? Budur. Yine hakeza Ebu mulu el hakem ki Abdul hakem diye de geçer fakat Ebu e, Abdulül hakem değilmut e, el hakem daha doğrusudur o Abdullah elbelhiden aktarıyor ki fııl ekberde diyor ki Seeltu eltö E hanifte amen yakul Ebu Hanifeye şu kişiyi sordum Ebu Hanife dedim ki bir kimse la e Arif Rabbi fisema ev fil arddı Rabbim gökte mi yoksa yerde mi bilmiyorum derse bir kimse. Bunun durumu nedir diye Ebu Hanife'ye sordum diyor. Yani bir kimse kalkıp da Rabbim gökte mi yerde mi bilmiyorum derse bunun durumu nedir diye Ebu Hanife'ye sordum. Ebu Hanife dedi ki: "Men lem yuqir en Allahu ala'l arş." Kim Allah'ın arşın üzerinde olduğunu ikrar etmezse kim Allah'ın arşın üzerinde olduğunu ikrar etmezse kad kefar, küfre girmiştir. Li enallahu teala çünkü Allah azze ve celle ne diyor? Errahmanu al arş istava. Allah arşa istiva etmiştir. Ve Ebu Hanife diyor ki ve arşuhu feuka seb'i semavat. Allah'ın arşı ise 7 kat semanın üzerindedir. Ve bunun üzerine dedim ki peki ya imam bir o kişi kalkar da, tamam Allah arşa istiva etmiştir, kabul ediyorum, ayette geçtiği gibi der de ama derse ki, alel arş isteva velakin la yedril arşu fissemai emfil art. Ama arş yerde mi gökte mi onu bilmiyorum derse durum ne olur? Bunun üzerine Ebu Hanife dedi ki, iza enkara اَنَّهُ فِي السَّمَاءِ Arşın gökte olduğunu da inkar ederse o kişi fakat kefar ne yapmıştır? küfre girmiştir diyor ki aynı ifade kardeşler Fıkul Ebsaat'ın 49. sayfasında Ebu Muti el balkiden rivayetle neafillediyor aktarılıyor. Yine Fıkul Ebsaat'ın şerhinde Ebu Leys el Kandid'in e, 17. sayfasında aktarılıyor. Yine eee Şeyhül İslam İbn Teymiyye <gülüyor> aynı lafzı Ebu Hanife'den ne yapıyor? E, Ebu İsmail'e dayandırarak 5. cildinin 48. sayfasında aktarıyor. Hakeza İmam Zehebi bunu zaten e, El-Ulu, El-Arş El isimli eserinde, Ulu babında ne yapıyor? Bunu aktarıyor. Yine Hakeza kardeşler İbn-i Kayyim e, muhtasar isimli eserin 2. cildinin 213. sayfasında Ebu Hanife'den bunu aktarıyor. Yine Şerh-ül akidet Tahaviyye'nin 322-323. sayfasında Ebu Hanife'nin bu sözü yine aktarılıyor. Yine Leva'ihul Envar es isimli eserin birinci cildinin 356 sayfasında Ebu Hanife'den bu aktarılıyor. İmam Al Alusi'nin Ruhul Maanisinin 7. cildinin 115. sayfasında İmam Alusi de Ebu Hanife'nin Allah göktedir. Kim Allah gökte mi yerde mi bilmiyorum derse küfre girer dediğini ve arş, arşın üzerindedir, ifadesinin arkasında da arş gökte mi, yerde midir bilmiyorum diyenin de herkese küfre girdiğini, çünkü arşın gökte olduğunu, Ebu Hanife'nin ikrar ettiğini ve bu fetvayı verdiğini yine İmam Alusi ile ne yapıyor? Ruhul Maani'nin 7. cildinin 115. sayfasında aktarıyor kardeşler ki e, Allah-u Alem bunlar rivayet olarak Ebu Hanife'den 70 olsa gerek. Yine kardeşler, Kadî Ebu Muhammed ondan aktarılıyor ki, Be'lebek isimli zaten e, mıntıkada oturmuş olan kişi, ondan aktarılıyor. O diyor ki, Semih'tü'l-İmam Ebu Muhammed İbni Guddami el-Maktisi Ebu Muhammed İbni Guddami el-Maktisi isimli alimin kendisinden diyor, bizatihi işittim. Senet ihta aşere ve du 611 yılında İbn Kudame el-Mekdis'ten işittim. İbn Kudame el-Mekdisi aynen şöyle demişti. Belağani an Ebi Hanife. i̇mam Azam Ebu Hanife'den bana diyor ulaştı ki Ebu Hanife şöyle diyordu. Men enkara enallahu fi's-sema'i fakat kefer. Kim Allah'ın gökte olduğunu inkar ederse küfre girer. Evet yine bu ne yapıyor? İbn Kuddeme İsbatu Sıfatil Oluv isimli eserinde bunu aktarıyor. İmam Zehebi yine bunu aktarıyor. Hakeza Safarini Levaihul Envar isimli eserinde bunu ne yapıyor? Aktarıyor kardeşler. Evet İmam Malik İbni Enese gelelim. Şöyle vaktime de bu arada bir bakayım inşallah. Evet vaktimiz yavaş yavaş sıkışmış. İmam Malik e, bin Enese gelen bakalım İmam Malik Rahimeullah bu hususta ne demiş? Abdullah İbn Nafi diyor ki: "Kâle Malik İbn Enes." Malik bin Enes şöyle söyledi. "Allahü Allah azze ve celle göklerde, ilmi ise her yerdedir. Bakın İmam Malik bin Enes'in sözüne. Allah her yerdedir demiyor. Allah göklerde ama ilmi her yerdedir diyor. Ve diyor ki Abdullah i̇bn Nafi' Hakeze İmam Zehebi diyor ki Haze hadisun sabitun ammalik Rahimahullah. Bu Malik'ten bize ulaşmış sağlam bir rivayettir. Ki Abdullah Ahmet i̇bn Hanbel'den yine ne yapıyor? Cehmiye dediği isimli kitabında zaten bu da aktarılıyor diyor. İmam Malik ee, Rahimahullah'tan İmam Zehebi diyor. Evet kardeşler burada yine İbn Vehb'in rivayetini İmam Malik'ten alalım ki rivayetimiz hakeza İmam Beyhaki sahih bir senetle İbn Vehh'ten aktarıyor. İbn Vehh diyor ki kardeşler kunna 'inde Malik. Biz Malik bin Enes'in yanındaydık. Fe dakhala Bir adam İmam Malik'in yanına geldi ve dedi ki: Ya Eba Abdullah, ey Ebu Abdullah, ey Abdullah'ın babası. Er Rahmanu alel arşi isteva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Nasıl istiva etti? Bakın nasıllığını soruyor adam. Gelen kişi nasıllığını soruyor. Bunun üzerine İmam Malik ellerini dizlerine vurarak adamı da tutarak silkeledi. Daha sonra kafasını kaldırdı. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Kema vasafa nefse. Nefsini vasfettiği gibi. Ve la yuqalu keyfe. Nasıllığı söylenmez. Nasıldır denilemez. Ve keyfe anhu marfu'. Keyfe yani nasıllık ifadesi Allah'tan kalkmıştır. Soramayız bunu. Ve ente raculu su. Sen de kötü bir adamsın. Sahibu bid'ah. Bu sen de bidat sahibi bir insansın. Ahricuh bunu buradan çıkarın dedi İmam Malik. İşte biz Rahman olan Allah arşa istifa etmiştir derken birileri kalkıp da nasıl arşa istiva etmiştir? Rahman olan Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner derken biz birileri kalkıp da nasıl derse biz onlara deriz ki siz bidat sahibisiniz. Çıkın İmam Malik'in dediği gibi. Allah için nasıl kullanılmaz? Biz ayetlerde ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bize aktardığı gibi iman ederiz, geldiği gibi e, ne yaparız? İkrar ederiz. Zira ehli i Sünnet ve cemaatin yolu neydi kardeşler? İsim ve sıfat huve tevhidullahi Allah Azze ve Celle'nin birlenmesidir. Neydi? İsimlerinde ve sıfatlarında nasıl? Min gayri te'vilin ve la tahrif Hiçbir te'vil ve tahrif olmaksızın ve hakeza ve la teşbihin ve la tecsim ve la Allah'a hiçbir şekilde nasıllık benzeşme söz konusu örnek verme söz konusu olmaksızın. Bütün bunları Allah'tan soğutlayarak geldiği gibi iman ederiz. Anlamını bilerek iman ederiz ve keyfiyetini Allah'a bırakırız. Bakın süfyan es Sevri'den aktaralım kardeşler. süfyan es Sevri Allah kesinden razı olsun ve bütün alimlerimizden <gülüyor> Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın ve <gülüyor> huve ma'akum eyneme kuntum Siz neredeyseniz Allah sizinle beraberdir. Ayetinin açıklamasında Süfyan-ı Sevri diyor ki قَالَ ilmuhu Allah'ın ilmi sizinle beraberdir. Allah'ın ilmi sizinle beraberdir. Yoksa zatı değil. اَخْرَجَهُ <gülüyor> Buhari Ki bunu Buhari aktarıyor kardeşler. Fii, kulların Fiilleri isimli eserinin 8. sayfasında bunu aktarıyor. Yine İmam Ahmed Sünne isimli eserinin Birinci cildin üçüncü altıncı sayfasında bunu aktarıyor. Yine Acuri Eşşeri'i isimli eserinin üçüncü cildinin bin sayfasında aktarıyor. Ki diğerleri aktarıyor. Onları saymıyorum vaktimiz geçmesin diye kardeşler. Hakeza burada ne yapıyoruz? Bakın Süfyan sevrediyor diyor ki Allah'ın sizinle beraber olması ilminin sizinle beraber olmasıdır. Yoksa haşazatı Allah her yerde deriz. şeklinde değil. Ve İbn-i Mübarek bu rivayeti Sufyan'ı seviden aktaran Mi'adane diyor ki miadani şimdi diyor ki miadan Allah için gerçekten ermişlerden de yani olgunlaşmışlardan da diyor. Evet devam edeyim seçeyim inşallah alimleri kardeşler. Burada aktarıyor. Abdullah ibn El yani bu alimimizi bu üstadımızı bu baş, baş tacını herhalde atlamak e, söz konusu olmasa gerek ki onu zaten biliyoruz diyor ki İmam Zehbi vesebet an Ali İbnü'l Hasan İbn Şakik Şeyhül Bukhari Bukhari'nin üstadının kardeşi olan Hasan'ın oğlu Ali'den şu sabit olarak bize gelmiştir ki o Abdullah İbn Mübareke şöyle dedi ne na'arifu Rabbana Rabbimizi nasıl bileceğiz Bakın silsile kim kardeşi? silsile Bukhari'nin şeyhinin kardeşi Bukhari'nin üstadının kardeşi Hasan O Hasan'ın oğlu Ali Doğrudan Abdullah İbni Mübarek'ten almak Abdullah İbni Mübarek bildiğiniz gibi İbn Abbas'ın öğrencisi Tabi ondan Ona diyor ki Rabbimizi nasıl bileceğiz O da dedi ki Fis semâ is sâbi'ati ala arşih Rabbimiz yedi kat, üzerinde, yedi kat semanın üstünde Arşının üzerinde bileceğiz Evet bakın Abdullah İbni Mübarek ne diyeceksiniz Allah aşkına bunlar için? Yani bunca delil karşısında artık teslim olmaktan başka, artık doğruya tabi olmaktan başka bir seçeneğiniz var mı? Yoksa hala kelami meselelere dalıp da yok mekan, münezzeh bilmem ne gibi kelamcıların üretmiş olduğu düşüncelere hala tabi olacak mısınız? O yolun batıllığı açık bir şekilde zaten belirmiştir. Evet kardeşler şöyle hemen bakayım başka nakil yapmak durumunda olduğumuz ki İbn, İm, İmam İbnül i Mübarek'ten bu anlatılan nakiller 4-5 tane var ama bu bir tanesini inşallah bırak, alıyorum. Zira Rabbimizin 7 Kaseman üzerinde arşın üzerinde olduğu şeklinde İm, e, İmam Mübarek'ten sadece bir yerde gelmiyor. Hatta... 3 5 yere geldiği gibi bir tanesinde diyor ki Abdullah İbnü Mübarek "Vela nakulu kemâ takulu'l cehmiyye." dediği gibi kalkıp da biz "İnnehu hâhunâ fil ard" Allah işte her yerde bizimle beraberdir demeyiz diyor. Böyle demeyiz diyor. Bu Cehmiye'nin düşüncesidir diyor. Biz böyle demeyiz. Evet devam edeyim inşallah kardeşler. Bakın. Hammat İbn Seleme. Hammad İbn Seleme. Kendisine aktarılıyor. Diyor ki İmam Zehebi rivayetinde Abdulaziz İbnül Mugira Hammat bin Seleme'den işitmiş ki Hammat bin Seleme şöyle demişti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hadisinde hani diyor ya Yenzilullah ila sema'id dünya Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner hadisini işlerken dedi ki Hammat bin Seleme Men raiyumuğu bunu inkar edeni gördüğünüz zaman fettehimuh onu itham edin. Yani onun bidatçı olduğunu, onun tevilci olduğunu, onun ashabın yorumdan, ehli sünnetin yorumdan çıktığını söyleyerek onu itham edin ki insanlar ondan ne yapsın uzak dursunlar. Bunu, bu düşünceyi bize bugün ehli sünnet diye yutturdular. O yüzden bize itikatta Ebu Hanife, itikatta maturiydi, amelde Ebu Hanife dediler. Evet bakın, Hammad bin Seleme. Evet, Hammad'ı bilirsiniz değil mi? İmam Ebu Hanife'nin hocası da Hammad. Öyle değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Gelelim Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin Yoldaşı en büyük öğrencilerinden Ebu Yusuf'a gelelim kardeşler. İmam Zehebi Ebu Yusuf'tan nakil yapıyor. Diyor ki, Ebu Hanife'nin arkadaşı olan Ebu Yusuf'un kıssası meşhurdur. Ki o, Bişr el-Merisi'yi yapmıştı? Tövbeye çağırmıştı. Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde olduğunu ikrar etmeyen Bişr el-Merisi'yi Ebu Yusuf tövbeye çağırdı. tövbeye çağırdı. Evet. Ki Abdurrahman İbn Abi Hatim ve gayruhu diyor kitaplarında bunu ne yaptılar. Bunu aktardılar. Yine Ebu Hanife'nin diğer öğrencisi Muhammed İbnü'l Hasan eş-Şeybani. Ebu Hanife'nin en büyük kitabı öğrencisi var biliyorsunuz. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. İmam Zeheb diyor ki: Ru, e, Rava Abdullah İbn Abi Hanife ed-Dabusi" Ebu Hanife Ad-Debusi isimli e, Abdullah İbni Ebi Hanife Ad-Debusi diyor aktardı. Diyor ki ben e, İmam Muhammed'i şöyle derken işittim. İmam Muhammed diyordu ki Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Muhammed ki biliyorsunuz aynı zamanda İmam Şafii'nin de hocalığını yapmıştır. İmam Şafi İmam Muhammed'den ilim almıştır. ders e, ilim öğrenmiştir. İlim halkasına katılmıştır. İmam Şafi'nin aynı zamanda hocasıdır. İmam Muhammed Bakın diyor ki ittifak al fıkıhı kulluhum, bütün fakihler ittifakla şunu söylediler. Hangi fakihler? Minal Meşrık ile Mâgrip, doğudan batıya, doğunun ve batının bütün fakihleri ittifak etmiştir ki neye al al iman bil Qur'ânı ve al hadis ileti jae bih an Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallam fi cıfâtı Rabbi azza wa jalla Kur'an'da, Kur'an'a imanın ve Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan güvenilir raviler tarafından bize aktarmış olan hadislerinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın sıfatlarına olduğu gibi iman etmek hususunda bütün doğunun ve batının fakihleri diyor ittifak etmiştir. Nasıl iman edecekler hem de min gayri tefsirin diyor bakın İmam Muhammed min gayri tefsirin Herhangi bir tefsire, herhangi bir tevil'e, herhangi bir yoruma gitmek sizin. İşte istivadan kasıt istiladır. İmmesinden kasıt rahmetidir. Elinden kasıt kudretidir değil diyor. Değil diyor. İşte burada devam ediyor İmam Muhammed diyor ki "Vela ve bunun dışında başka bir şeyle de hiçbir şekilde vasıflandırmayacaklar. Vela teşbihin Allah'a başka bir şeye benzetmemek şeklinde. Bu şekilde iman etmek hususunda herkes ittifak etmiştir. Kim ki bunlardan bakın diyor ki ben Muhammed, ben fesrâ şeyemin zâlîk. Kim Kur'an'da ve Sünnet'te Rabbimizin sıfatları adına gelmiş olanlardan herhangi bir tanesi tefsir edecek olursa, fakat harcemin mekâne aleyhînlebiysal aleyhi ve sallam. Rasulullah aleyhissalatu ve üzerinde olmuş olduğu yoldan sapmış olur. Vafârakal cenâa, ehl Sünnet ve cemaatin dışına çıkmış olur. Çünkü onlar Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve Ehlü'sünnet vel Cemaat ne yapar diyor? Fe innhum lem yesifu ve Allah'a bir çeşit vasf ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne yapmadı? Tevil etmediler, tahrif etmediler. Velakin amenu bima fil kitapi ve's sünne. Kitap ve sünnette ne varsa ona iman ettiler. Summe saketu. Daha sonra sustular. Fe men kale bi kavli cehm. Muhammed İmam Muhammed'ün ki, kim Cehmiyeni sözünü söylerse işte istivadan kasıt istiladır gibi Cehmiyye'nin sözüne giderse fakat farakal cemaa'e cemaat-i sünnet ve vel cemaatten ayrılmıştır diyor İmam Muhammed kardeşler. Evet, bu da İmam Muhammed'den aktarmış olduğumuz rivayet. Ki yine hakeza kendisinden icma ile aktarılmış ravilerin aktardığı şekliyle İmam Muhammed "Ennellaha yahbitu ila semaid dünya Allah yeryüzünün semasına inerle ilgili hadisin hakkında İmam Muhammed diyordu ki Ebu Hanife'nin en büyük öğrencilerinden diyordu ki hazihi'l ahadis kadravat bu hadisleri güvenilir olan sika olan raviler aktardılar. Fe nahnu biz de bunları böylece aktarırız ve biha bunlara da böylece iman ederiz ve la bunlar tefsir de etmeyiz tevil de etmeyiz ve İmam Zehebî diyor ki, icma Muhammed bu İmam Muhammed'den aktarıyor." Yine İbni Kudame kitaplarında, kitabında bunu ne yapıyor? Aktarıyor kardeşler. Evet şöyle diğer alimleri atlıyorum. Birkaç tane daha eğer almak istediğim varsa onları inşallah alayım. Ebu Yusuf'un e, düşüncesini tekrar almaya gerek yok. Ki bunu zaten söylemiştik. Onu söyleyen zaten ne yapıyordu? Tövbeye çağırıyordu. Ve özellikle Allah her yerdedir diyen kişiyi yapmıştı? Ebu Yusuf tövbeye çağırmıştı kardeşler. Evet şöyle bir geçeyim. Daha var mı? Daha bayağı da var. Yani bayağı da var. Burada inşallah bırakayım kardeşler. Bir sonraki hafta eğer Allah nasip ederse, diğer alimleri de şöyle ben bir sonraki haftaya kadar hepsini gözden geçiririm. Onların içerisinden özellikle zikretmiş olmakla fayda elde edeceğimizi düşündüğüm alimleri inşallah alırım. Ondan sadece zikreder geçeriz. Eğer öyle bir durum söz konusu olmazsa, konumuzla ilgili dersimizde ne yaparız? İnşallah devam ederiz. Allah Azze ve Celle bizleri... Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ashabının, tabiunun ve etba'ut tabi'ainin ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam onlar için ene aleyhi ve ashabi benim ve benim ashabımın üzerinde olmuş olduğu yol kim onun üzerineyse o kurtulan toplumdur demiş olduğu ve Resulullah'ın haklarında en hayırlı topluluk benim topluluğum, ondan sonra hayırlı topluluk, ondan sonra gelen, ondan sonraki hayırlı topluluk, ondan sonra gelen dediği bu hayırlı toplumun itikadı ve ameli üzerine Rabbimiz Tebareke ve Teala can vermiş olmayı hepimize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle şüphesli duaları kabul edendir. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.